O sabahlar. O sabahlar. O dans sabahlar. 103.1 Radyo Tünel'den merhabalar sabahlar sabahlar başladı. Radyoların başındakilere günaydın sevgili dinleyiciler. 16 Şubat 2015 Pazartesi sabahında sizlerleyiz. Fatih Ün Çoktay ile birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk Çok Günaydın. Günaydın. Bizim için yine o zor sabahlardan bir tanesi Kendimizi tutarak konuşmaya çalışacağız Bir taraftan da herkesin konuştuğu Herkesin içini döktüğü Bir konuda gelişmeleri Size aktaracağız Cumartesi sabah Sabah saatlerinde miydi Öğle saatlerinde miydi Özgecan'ın Cesedine ulaşıldı sonra evet. Akşam saatlerinde de Kayıp olan katil yakalandı Türkiye'de o günden beri İlk önce bu vahşi cinayeti konuşuyordu sonra onun ötesine geçildi kadına e, günlük hayatta yapılan tacizle ilgili hakikaten böyle okudukça içimizi acıtan şeyleri okumaya başladık ve iyi ki tek teselli edecek tarafı bu konu kapanmadı öyle. Evet. Bir acı hadise işte onu unutmayacağız falan diye 2-3 günlük bir şeyden sonra e, unutulanlar arasına eklenmedi. Devam ediliyor belki bir güzel bir şeyin ilk adımı olacak bu acı hadise. Evet. Neler oldu bir özet geçersek isterseniz kendimizi tutmaya çalışalım. Patladı. patladı patladı sinir patladı e, asaplar patladı. Ee, çok uzun zamandır e, zaten kadınla yönelik şiddet, kadın cinayetleri sürüyordu. İstatistiklerle de bu açıklanıyordu. 2014 yılında e, işte yüzde 300 arttı işte şu kadar sayıda e, kadın cinayeti oldu diye. Burada yayınıza 400 artmadan %1400, da bahsediliyor evet, evet, bir taraftan. Evet. bir artış var. Ne bu yani e, nasıl diyeyim petrol fiyatındaki inişler çıkışlar gibi sadece rakamlarla konuşulan bir şeydi bir öfke patlamasına nasıl diyeyim hak ettiği öfke patlamasına neden olmamıştı. Burada yayında da biz konuşmuştuk kadın cinayetlerini durduracağız platformundan avukatımız gelmişti hatırlıyorsanız. Evet. Onun söylediği şeyler vardı. Kadınlar Günü'nde konuşmuştuk galiba. Kadınlar Günü'nde konuşmuştuk. Söylediği en önemli şey bu cinayetlerin aslında çok bilinçli bir anlık öfkeyle yapılmamış şeyler olduğu. Tabii. Hatta e, yeterince cez cezalandırılmamış her cinayetin bir sonraki cinayet içinde ortam hazırladığını katillerin örnek alarak savunmalarını geliştirdiklerinden bahsetmişti. Hatta, evet, i̇nternetten araştırma yaparak ne şöyle yaparsam, dersek, şöyle dersem ne yaparsam e, indirim alırım e, takım elbise giyersem nasıl e, hafifletici neden olur e, bunların gayet de e, bilinçli bir şekilde araştırıldığını söylemiştim. Bu takım elbise hakikaten en çok konuşulan şeylerden biriydi bu hafta sonunda. Demek ki yeterince şık mahkemeye çıkarsan. Aklını esene yapabiliyorsun gibi bir şey oluyor takım elbiseyi giydiğin zaman. Muadillerine istinaden daha az e, ceza almam. iyi hal. Iyi hal dediğimiz bir hadiseydi. Bir giriyor. de sadece hukuksal e, boyutta... Tabii en büyük sebebi hukukun, e, yargının daha doğrusu e, yeteri kadar... Caydırıcı. E, olmaması, yeteri kadar caydırıcı olmaması bir taraftan. Bir taraftan erkek kafasıyla ataerkil bir e, hukukun aslında buna... E, kanaat getiriyor olması ama bir taraftan da gazı verenler de var. Yani nasıl bu kadar cesur olabiliyor bu kadın kadına karşı e, bu şiddeti yapanlar veya e, işte cinayet işleyenler veya taciz edenler nasıl bu kadar cesur olabiliyor sizce? Bu yani şeyden... nereden geliyor bu cesaret? Yani bu tacizde sizce... sadece ben bütün hafta sonu düşündüğüm şey e, bunun sadece böyle cinsellikle ilgisi olmadı. Tahakkümle ilgisi var. Tamamen e, sokakta kadın gördükçe kendi alanını tehdit altında hisseden erkeklerin işte sosyal hayat bizim de bunların yeri eviydi ama çıkmış karşımda dolaşıyor burada işte minnetteki bilmem ne falan filan bunlar değil yani bu kadının benim dünyamda ne işi var ben ona gününü gösteririm yaklaşımının uzantıları bunlar tecavüz sadece bunun bir uzantısı belki biraz daha şehvet bu e, nasıl diyeyim gücüne şehveti de bulayarak yaptığı bir saldırganlık şeyi ama esas mesele kadının hayata katılması bunun da önündeki en güzel engel öldürmek bu kadar net bir, yani bu şeyde e, hasbelkader bir şekilde yakalanan insanların da bu işten sıyrılma şekillerini gördükten sonra işte yok göbeğinde piercing vardı kot giyiyordu falan gibi şeylerin hafifletici sebep olması da işleri kolaylaştırıyor. Bu zihniyetli yaşamalarını da kolaylaştırıyor. Bu zihniyete aktarmalarını da kolaylaştırıyor. Yani tecavüz tabii bu e, en son boyutu tecavüz ama onun dışında bu e, sende anlat ile Twitter'da bir e, şey başladı. E, herkes yazmaya başladı biliyorsunuz. iki gündür. Yani e, herhalde e, tacize uğramamış kadın yok ülkede. Yok. Yani taciz e, deyince tecavüz Gelmesin hatta hatta. Gelmesin yani, yani her türlü psikolojik e, şiddet, e, fiziksel şiddet aynı şekilde fiziksel taciz de bunların içinde. E, hakikaten iki gündür ben bunu düşünüyorum. Nereden buluyor bu cesareti erkekler? Nereden buluyor? Yani herkes araştırmıyor. Herkes işte e, belki bir kadını öldürmeyi planlamıyor. Tamam bunları da planlayanlar var da. Yani e, onlar da var ama e, bu cesaret çünkü ben onu sen de anlatı okuduktan sonra yani o tekle yayınlanan e, herkesin yazdığı bu tweetleri okuduktan sonra <gülüyor> yani bayağı e, bayağı baya bir şey cesaretle bütün erkeklerde böyle bir şey var. Bir güven var, kendine güven var. Yani e bu bir şey olmaz nasıl olsa yanıma kalkar şeyi e, insanı bir kere geçtikten sonra düşüncesi kendini durdurması kolay değil o kadar. Hayır, bu kendiliğinden yeşeren de bir şey değil ki. Yani e, sonuçta hani e, bu davranışları gösteren e, varlıklar da var olmalarından mütevellit varlık diyorum. E, Varlıklarda bir anda e, bu halde davranmıyorlar. Bunlar da zamanında işte bebektiler, çocuktular. E, hani gördüğün zaman aman ne kadar sevimli dediğin bir takım e, canlılardı. Zaman içinde bu hale gelmeleri sadece ee, bir anda olan, kendi içinde yeşeren bir şey değil. Yani etraflarında e, yaşadıkları hayatta ya da çevrelerinde gördükleri davranışlarda da aynı modelleri görerek e, aynı davranışları görerek büyüdüklerinden e, benim pek fazla şüphem yok açıkçası. Yani hem onları görüyorlar hem de içinde bulundukları ortamda var olmak için bunları yapmak yani bu bir taraftan da gurur vesilesi yani bunun, oluyor, bir o, hikaye oluyor, bir şey oluyor. Norm, onların normalleri bir şekilde bu oluyor. Yani e, doğru kabul ettikleri davranış modeli e, bu oluyor ve son derece fütursuzca da e, insanlıktan nasibini almamış bir şekilde e, bir şey yapabiliyorlar. Yani o e, hakikaten de anlatı okudukça ilginç e, İçim bulandı, yani sadece iç, içim bulandı demeyeceğim. ya hakikaten utançla beraber yani bu kadar yani biliyoruz evet böyle şeylerin zaman zaman işte insanların başına geldiğini bu kadar yani yaygın da diyemi, diyemeyeceğim Herkesin başına gelmiş. Tabii ki gelmeyen yok. Gelmeyen, başına yok. gelmeyen yani yok, Herkesin, herkesin yok başına gelmiş yani. ve kadınlar için aslında... sıradan bir hadiseymiş. Yani sadece evet. e, şiddeti. Değişiyor. Çok arttığı zaman haber oluyor. Öbür türlü zaten sadece evden çıkıp sokakta dolaşması dediğimiz şey bir hikayeye yeni bir evet. bölüm ekliyor yani. Şehirde yalnız başına yürüyen bir kadın arkadan ayak seslerini duyunca adımlarını hızlandırması kadar net bir şey var mı? Daha sert bir şey var mı? Veya işte otobüs durağına yaklaştığı zaman orada bir kadının olmasından güven duyan. ...bir e, güven yaratılan bir şey var mı? Bir, net bir durum var mı? Daha sert bir durum var mı? ya Böyle bakıp gülümsemek diye arkadan... Yani bunları okuduğum, okuduklarımızdan söylüyoruz da... E, ...nereden buluyor bu cesareti? Ben hakikaten anlamıyorum. Sonra da düşününce yani... ...sadece o... ...işte erkek egemen o... E, ...yargı refleksi, devlet aklı... ...neyse... E, ...bunun dışında bu açık açık söyleniyor da... ...yani hani şimdi bakan çıktı... ...idam cezasıdır... Ee, bunun şeyi idam cezasını tekrar e, düşünmemiz lazım diyen bakanlar oldu ya buna Vallahi, gelince kadar onunla ilgili en son İran'da tecavüzcüsünü öldüren kadını idam ettiler yani evet. o idam kararı çıktığında kimin idam edileceği e, o kadar belli değil yani bu Tabii adamlar canım. gene kot giymişti tahrik oldum diye şey yapar sen niye kot giyiyorsun diye idam edilir kadıncağız yani hiç belli olmaz idam cezası bu değil Çözümü, iyi, değil. çözümü değil. Çözümü kesin kesin değil. Tamamen idam cezası bir şey, bir kaçış yani sorunu yok etmek yerine başka başka sorunları ortaya çıkarmak yani, gibi. An, oradan... Anlık olayı e, kurtarmak adına işte hani bir tür tamam, yani bunun bunun caydırıcı bir ceza e, kimine göre vardır, kimine göre yoktur. De sorunun çözümü olmadığı aşikardır. Yani bir anda ortaya çıkıp da idam cezasının tekrar gelmesi lazım. Ee, çok daha sonralarda konuşulması belki de konuşulmaması gereken hadise. Yani bu böyle bir şey. sonra aklıma şeyler geldi. Yani e, aslında her seviyeden kadınlara yönelik bu tahkim şey var. E, her seviyeden. Tahkim var, taciz var. Taciz var. Yani. Işte, taciz var. Yani bu, çok daha. Kürtaş meselesinde de böyleydi. Kürtaş e, hatırlamıyor musun? Konuşulduklar yani, eliler laflar. Tabii ço canım. Çocuğa devlet bakar diyen e, bakanımız vardı. Yani kürtaj olmaya gerek yok. Tecavüze uğramış kadının çocuğuna devlet bakar. Tecavüze yani, uğradıysan bebeğini vardı. niye öldürüyorsun? Kendini öldür ee, diyen devlet yetkililerini de gördük. Evet onu da gördük. E, bahçede otururken ben mini etekli kadından rahatsız oluyorum diyen de vardı. Bunu da duyduk. duyduk. Bu da bir taciz. Yani, yani, yoğun da bir taciz ve enstel tacizlerden biri yani. Kadın evinin gülüdür diye bir zihniyet var. İşte o evinin gülü olması gereken kadın sokakta. Olduğu anda bu kadın evinin gülü olmadığına göre benim malımdır diye düşünen adamlara cesaret verilmiş oluyor bu her açıklamayla. O yüzden de zaten bu taciz kadın cinayetlerinin politik olduğunu söyleyenlere e, hani düz, real işte o parti bu parti falan değil. Bir zihniyetin politik yansıması olduğunu e, anlatmak gerekiyor. Tam anlamıyla bu tacizler, bu cinayetler de politikanın, günlük hayatı net bir şekilde yansıması. Kesin öyle. Ee, kesin öyle. O yüzden zaten patladı diye başladık ee, bugün yayınımıza. Ee, ne patladı? Ee, umarım bu son e, bir sonuç verir. Daha doğrusu başka bir şeye evrilir. Çünkü teorik ne teorikte birleşebiliyoruz kafa olarak ne pratikte birleşebiliyoruz. Yani teoride de dün iki gündür yaşanan tartışmaları görmüşsünüzdür herhalde. Yani Abi, ee, çözüm diye bir takım şeyleri yok e, pembe e, otobüs yok işte e, bilmem ne işte saçma sapan şeyler yani evinin gülüdür diyen salak adamın salak komşuya yani. giderken kullanabileceği otobüs diye düşündüğü bir şey yani pembe otobüs dediği kadınlar erkeklerin otobüsüne binmesin bu bizim dünyamızda çok dolaşmasınlar misafirliğe gideceklerse illa iş hayatına eğitim hayatına katılma değil de misafirle görüncesine gidecekse o zaman pembe otobüse binsin rahat rahat gitsin gibi böyle düz şeyler var sanki taciz e, sanki bu aşağılanma sadece otobüste yaşanan bir şeymiş gibi yani kadının üzerinden e, el çekmek lazım kadını e, insan olarak görmek lazım herhalde bunun çözümü bu e, kadın kadın erkek erkek bunlar insan yani bu bu e, algıyı oturtmak lazım ama teoride bile bunu daha e, oturtamıyoruz galiba biz kafada yani hem teorik sorunumuz var hem pratik sorunumuz var benim e, o yüzden de böyle bu iki gündür bir sığ yaklaşımlar bir işte e, kolay kolaycı çözümler çözüm olmayan çözümler gestür patmalar gestür Çok derin bir şeyler söylemiş gibi ben yap ben yapmadım ben niye utanayım diğer erkekler <gülüyor> <gülüyor> ya bir sus ya. Bir sus değil mi? İki gün bir sus en azından. Bir sus sen yapmış olabilirsin, yapmamış olabilirsin. Acık bir sus. Ee, bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra şöyle bir genel toparlamaya bakacağız. Bu adayla ilgili gazetelerde ne oldu ne bitti. Özgecan cinayetiyle ilgili. Ee, hemen ardından da devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar. Radyo türesleriniz Modern Sabahlar'da yeni bir saat başladı. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyoruz. Ve Özgecan cinayetini konuşmaya devam ediyoruz. Özgecan cinayet deyince de e, yapılan hunharca saldırıyı böyle cinayet diyerek hafifletmiş gibi oluyoruz. Hissim bile var bende bu sadece cinayet diye geçiştirilecek yani cinayet denebilecek bir şeyin çok ötesinde bambaşka bir e, canavarlık aslında e, okudukça hatta ilk e, kayıp ilanından sonra cesedin bulunmasından sonra konuştuklarımız da e, esas katil zanlısının yakalanmasından sonra ve onun açıklamasından sonraki konuştuklarımız başka boyuta taşındı bir anda işte yüzümü parçalamıştı da tünakların arasında DNA vardır diye ellerini kestin diye hakikaten böyle okurken ya, o hissi yaşatan şeyler e, karşımıza çıktı bu evet. vahşilik belki de bu kadar ya, son damla haline getirir bu şeyi bir neler oldu özetleyelim mi şeyi <gülüyor> nasıl oldu nasıl gitti nerede neler yapıldı Kadın Aslında. cinayetlerine karşı yürüyenlerin karşısına akreplerle, tomalarla nerede çıkıldı? E, cevap da... veriyorum. Her yerde çıkıldı. Ee, İstanbul'da da çıkıldı. Özellikle Mersin'de de e, yürüyüşe geçen, e, yaklaşık aileyi taziyeye de bulunmak isteyen yaklaşık 3000 kişilik grubun karşısına e, yine akrepler, tomalar çıktı. E, dün 3000 kişi toplanıp ailenin evine baş sağlığına gitmek istedi. Polis çoğu kadın olan kalabalığın önünü... Çevik kuvvet zinciriyle ve zırhlı araçlarla Kesti Dört kez durdurulmaya çalışıldı bu halk Yalnız yürüyüşten de Vazgeçmediler Ailenin evine de ulaştılar Ve Özgecan'ın anısına bir dakikalık Saygı duruşunda bulunduktan sonra Dağıldılar Yani İstanbul'daki Gösterilerde de bir taraftan Şey açıklamaları gelirken Kadına karşı şiddete sert şekilde devlet olarak e, karşı duracağız açıklamaları gelirken yetkililer tarafından e, gösteriler sırasında kadınlara karşı da bir e, yerde sürükleyerek gözaltına alınanlar e, ve şiddetin en e, tabiri caizse alıştığımız örneklerini alıştığımız şiddetin en güzide örneklerini sergileyerek e, açıklamalardaki samimiyeti de en güzel şekilde ortaya koymuş oldu devlet başka nerelerde var Mersin'de oldu Mersin bugün özellikle önemli ee, dün işte o bugün bütün gazetelerde aşağı yukarı olan e, dün de en çok yayılan o fotoğraf o Mersin'deki fotoğraf gözümüzün önünde aklımızda ee, onun dışında bugün e, her yerde var yine Özgecan için e, kadınlar omuz omuza diye kadın cinayetlerini durduracağız platformunun düzenlediği buluşmalar var ee, Ankara'da e, 18.30'da Sakarya Caddesi'nde heykelin orada buluşulacak ee, Yine İstanbul'da Bir de bugün tabi şey de var ee, Kadınların e, Siyah giyinmesi hı hı. E, Ben bugün Gelirken baktım şöyle radyoya gelirken Sokaklarda Bu da bir karşılık bulmuş ve e, Neredeyse çok çok fazla Kadın gördüm siyah giyinen e, Buradan duymamış olan dinleyicilerimize de e, Söyleyelim kadın dinleyicilerimize Söyleyelim Özge, özgecen için bugün e, 16 Şubat Pazartesi bugün siyah giyiniyor kadınlar. E, onun dışında İzmir'de de yine saat 13'te Bayraklı'da toplanılacak. Bursa'da e, Uludağ Üniversitesi'nde bir e, toplanma olacak Özgecan için. Eskişehir'de yine saat 15'te e, Kanatlı Alışveriş Merkezi'nin önünde toplanılacak. E, Amasya, Adana, Diyarbakır, Zonguldak, Mersin buralarda da e, yine özgücün için toplanılacak. Ee, Bizde radyo HD olarak bunlarla ilgili gelişmeleri gün boyunca sizlere aktarmaya devam edeceğiz sevgili dinleyiciler bir şarkı dinleyelim ardından modern sabahlara devam edelim. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bu sabah Özgeca cinayetini konuşuyoruz. Her yönüyle konuşmaya çalışacağız. Bir de e, özellikle dün ortaya çıkan bir konu vardı. Kadınlar işlerini dökmeye başladılar. Sen de anlat #heştegiyle e, Buna bile izin verilmedi bir noktadan sonra. Tam anlamıyla kadınların içini dökme gününde erkekler bir şekilde e, konuyu... Domine etmeye çalıştılar. Bir gün sabredilemedi. Biz de modern sabahlarda bu konuyu kadınlar konuşsun istiyoruz aslında. Maalesef yapımız gereği üç erkek konuşmaya başladık. Neyse ki Ayşen Hanım hattımızda şu anda. Ayşen Kavas daha önce programımıza da konuk olmuştu. Dinleyenler hatırlarlar belki. Günaydın Ayşen Hanım. Günaydın, merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformundan ee, Ankara temsilcisi Ayşen Kavas hattımızda. Ee, günaydın dedik ama hakikaten e, acılı günlerden bir tanesindeyiz. O, o günler devam ediyor. Neyse bir e, nasıl diyelim duyarlılık oluştu. Onu devam ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz biz de. E, sizi dinleyelim artık. Ee, ya aslında duyarlılık kelimesi bile az kalıyor. Şu anda toplum ayağa kalktı. Ee, biz bu durumu artık kadınların gezisi olarak düşünüyoruz. Yani Birincisi zaten artık yeter aşamasına gelindi. Çünkü kadınlar öldürülüyordu. 2014 yılında 294 kadın öldürüldü. Ee, hepsi türlü türlü biçimlerde öldürüldü ama yani şöyle söyleyeyim artık kadınla da öldürülme biçimi bile kalmadı her türlüsü kesilerek vesaire şu an artık yakılarak öldürüldü, kadınların öldürüldüğü bir gündeyiz ee, ve biz yıllardır diyoruz ki çözüm önerilerimizi eğer uygulamazsanız ki bunlar da şöyle 5 tane çözüm önerimiz var bir tanesi başbakanın cumhurbaşkanının siyas parti liderlerinin kadına yönelik şiddete karşı sürekli açıklama yapması gerekiyor İkincisi 62 62 sayılı Koruma Kanunu'nun uygulanması gerekiyor. Nedir Üçüncüsü, bu kanun? Ayşhan hanım. Şimdi, şimdi tek tek tek tek gidelim. Ee, bu kan, kanun nedir? Uygulanması gereken kanun 6000 kaç dedin Erşen? Kadınların 6284 sayılı 6, Koruma 84. Kanunu. Hı. Nedir bu? Ee, bu konuda şöyle şunu da söylemek istiyorum. Yani kadınların korunması için gerekli düzenlenmiş kanun. E, bu da 2012 yılında çıkarıldı e, ve Ayşe Paşalı evet. öldürüldükten sonra, Gülşah Aktürk öldürüldükten sonra onların e, mesela çok ihmal var ki, o, olduğu için öldürüldüler. Yani bir kadının eski eşi, akrabası olmayan birisi tarafından e, tehdit edildiğinde korunacak bir yasa yoktu. Gülşah Aktürk sayını istedi böyle bir yasa olmadığı için işte vali o cesareti bularak ona... Dedi ki işte en fazla ölürsün Sayınını vermedi evet. Onlardan sonra bu Yani çok toplumu artık e, e, Yeter dedirtecek de Örneklerden sonra e, O yasa çıkmıştı Maalesef Türkiye'de bu gerekiyor İşte onların yasa çıkart Rezil olmaları gerekiyor e, Ancak o zaman çıkabilmişti Şimdi Yine öyle bir örnekle karşı karşıya karşı Ve bu onlara da benzemiyor Yani artık e, fark ettiyseniz, yani Türkiye'nin bütün illerinde bu konuda kadınlar böyle ayağa kalktı. Evet. O da böyle, o yasa da böyle bir dönemde çıkmıştı kadınların mücadelesiyle. E, bu yasa o yasa ve bu yasanın şu an uygulanması gerekiyor. Yasa ya, çıktı. Aslında yasa 2 -2 var, ama var ama uygulanmıyor. Öyle mi? Yok yani koruma kanunu var koruma uygulanmıyor et, etkin evet etkin bir, bir şekilde uygulanmasını 2012 yılında çıkarttık. Daha tabii ki yasaların yapılması gerekiyor hani evet. onları da söyleyeceğim. Evet 6284 sayılı bu koruma kanunun etkin uygulanmalı etkin evet, uygulanmasının evet, gereklilerini evet. söylüyorsun ikinci madde olarak Ayşe peki Hanım, uygulamada e, yani kanun var ama uygulamada ne oluyor karakolda barıştırılıyor bir şekilde tamam e, örtbas mı ediliyor Art nedir şey artık türlü türlü biçimler yani zaten e, yasaları hani uygulamak adına hiçbir şey yapılmıyor artık barıştırılıp yollanmıyor o kadar da hani çok inanılmaz örnekler oluyor çünkü artık o konuyu geliştirdik yani barıştığı yollanan polisler hakkında da işlem başlatan bir yasa aslında bu hmm. Yeni, öyle bir düzenleme koruma vermeyebiliyor git başka yerden al diyebiliyor her yerden alabiliyorken e, ya da işte çeşitli zorluklar çıkartabiliyor hmm. e, koruma veriyor mesela uygulamıyor uzaklaştırma veriyor diyor ki sen uzaklaştır diyor kadına görev veriyor yani normalde kendisi koruma bittikten sonra takip edilmesi gerekiyor işte e, şey ara ara hani çağrılı korumaya uyulması gerekiyor polis olmuyor vesaire ee, hani böyle durumlar ee, bunlardan kaynaklı uygulanmıyor peki üçüncü madde ee, Türk ceza kanununda bir değişiklik istiyoruz ee, o da şöyle bir değişiklik kadın cinayetlerinin nitelikli hallerden sayılması gerekiyor ee, net hukuki bir tanımımız var ama şimdi kısaca böyle ifade edeyim hiçbir şekilde caydırıcı olmuyor ee, bütün işte davalarda e, kadınlar acaba ne yapmış da öldürülmüş diyerek bu araştırılıyor daha çok. Yani kadınlar Öğren adamı bu... e, katile dönüştürdü gibi bir bakış açısı mı var? Yani şeyde bu kadın... tabi tabii. Mesela şöyle iki bakış açısı var. Ee, bir tanesi bir şey ne yaptı da işte aldattı mı o mu o Katil diyor aldattı aldatıp aldatmadığını araştırıyor. İşte katil diyor ki şunu dedi, bunu dedi, telefon kayıtları araştırılıyor. Yani bunların sonucuna göre e, tahrik indirimi verilmeli mi verilmemeli mi? Hiçbir şey yoksa zaten iyi hal indirimi verebiliyorlar. Ha, biz çok fazla dava takip ediyoruz, bunu takip ettiğimiz davaların birçoğunda artık ağırlaştırılmış mevte cezası veriliyor ama e, bu şu an hiç bir sistematiğe bağlı değil. Biri öyle yapıyor, biri böyle yapıyor. Doğal olarak bunun geçerliliği kalmıyor. Herkes aynı şeyden bütün katiller faydalanmaya çalışıyor. Nasıl peki ee, bu ceza kanununa bir madde mi eklenmesini e, evet, talep ediyorsunuz? Evet, bir madde, müsallikli hallerden, sayılmalı kadın, kadının kadın olmasından kaynaklı cinsiyet ayrımcılığı uğraması sahikiyle işlenen cinayetler Hı -hı. şeklinde niteliklerlerden girmesi gerekiyor Türk ceza kadınıza. Şu, şu anda öyle bir şey yok değil mi? öyle bir somut bir e ek madde dediğinizde zaten Daha bu galiba. Daha önceden yine böyle bir olay demek istiyorum. Gül Dünya tören öldürüldükten evet. sonra kadınların ayağa kalkmasıyla çıkmış bir yasa var. Hı -hı. Töre sahikiyle öldürmek diye ama bu tam karşılamıyor. Töre sebebiyle öldürmeler mesela hiç görmüyoruz bu yasa çıktıktan sonra. Çok nadir görebiliyoruz yani hmm. ee, görüyorsunuz işte güvenlik paketi çıkıyor bilmem kaç türlü yasa çıkıyor yani böyle biz bu öneriyi sunduktan sonra böyle çarşafa yazsak yani e, yol olur o kadar yasa çıktı bir kadınların hayatı bu kadar kıymet kazanamadı ama işte en son böyle bir şey bekliyorlar bütün kadına ayaklansın bekliyorlar ancak ondan sonra e, bunları somut adım e, yani somut adım atılmadan bunun olabilecek bir şey değil yani bu. Ayşe Arada bir çıkıp e, işte kadın o zaman eller kırılsın demek değil. Gerçekten caydırıcı olan e, yasal e, ondan sonra e, işte açıklamalarla politikalarla bunun değiştirilmesi gerekiyor. Nasıl işkenceye karşı e, sürekli açıklamalar yapıldı işte e, ona göre yasalar çıkarıldı vesaire oldu. Ondan sonra yani normalleştirmeden çıkarıldıktan sonra bu olaylar azalabilir. Hı hı. E, onların da bekleyelim, eğitim verelim, insanın zihnini değiştirelim diye bekleyecek vaktimiz yok. Bekleyince böyle oluyor işte. Evet. Bu Ayşe çok Hanım şeyi şey, sorabilir miyim? Dedi. Özür dilerim. Ee, ee, bu töreyle ilgili yasa çıkarıldıktan sonra töre cinayetleri kesildi dediğiniz cinayetlerin sayısında bir azalma yok ama töre savunması mı ortadan kalktı yasa çıktığı için? Ee... yok sadece savunma değil ee, töre sebebiler yani töre sebebiyle öldürülüyorsun zaten bu çok belli oluyor zaten çok belli oluyor ee, yani o savunmasında başka bir şey ifade edebilir hı hı. Ee, ve yani e, e, kanıtla, yani kanıtlanmamış olabilir mahkemeci ama mutlaka ve mutlaka kadın cinayeti olduğunda bir kadın öldürüldüğünde şu an haberlere çıktığı için siz onun ne olduğunu anlıyorsunuz zaten ee, hiç yani şeye gerek yok evet propaganda yapamıyorlar şu anda ale meclis kararıyla öldürdük falan diyemiyorlar yasalardan kaynaklı Hı. bu da önemli bir gelişme ama e, şey cinayetler bir, devam ediyor işte, yani cinaye yani devamında değiş öyle bir şey ki öyle bir şey yok yani ee, şu anda artık eskisi eskiden ne kadar çok haberlerini alırdık yani ee, ama o onun etkisi o kardeşimiz de polis kapısındayken hastanede öldürülmüştü düşünün evet, yani hı hı. o evet. kadar e, şeydi polis kapı silahlı polis kapıda bekliyor evet beklerken, e, şey. evet, bu, evet bu az önce söylediğin ikinci madde olarak söylediğin koruma kanununun etkin e, uygulanmasıyla alakalı galiba buradaki eksiklik üçüncüsü ceza kanuna ek madde e, eklenmeli dedin dördüncüsü nedir platform olarak sizin beş maddelik bir öneriniz var dedin ya dördüncüsü şimdi bizim aile ve sosyal politikalar bakanlığımız var evet Fakir dan... ki bunlar yaşanırken ne aile kalır ne bir şey. Evet. Ee, eğer gerçekten e, aileyi de korumak istiyor olsalar bir kere kadın yönelik şiddet bitmedi. Yani ailenin devam etmesi pahasına, boşanma pahasına kadınların hayatını oynamamaz. Ee, o yüzden e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hem sosyal politikalarla hem aileyle uğraşan bir bakanlık. Bunun için, yani bu kadar artık e, toplumun kanayan bir yarası olmuşken, bu kadar önlenemiyor mu, önlenemiyor mu diye konuşulurken, ayrıca uğraşılacak bir kadın bakanlığının olması gerekiyor. E, ve kadın bakanlığı sadece buna kafayorsun. Başka zaten ne iş olabilir yani bir hükümetin e, kadınların hayatını, vatandaşın hayatını korumaktan başka. E, hatırlarsanız başbakan dedi ki e, obama'ya ülkesinde ülkemizde olan her diniyetten sorumluyuz ve bu konuda açıklama yapmıyorsak sorumlusu biziz. İnsanlar bize vatandaşın hayatını koru diye oy veriyorlar. Sonra nasıl hesap vereceksin? Ve bunu dün İstanbul'da yaptığımız eylemde muhterem göçmen öldürülen bir kadın kardeşimizin ablası söyledi. Dedi ki şimdi başbakana soruyoruz bize nasıl hesap vereceksin sen dedi. Sen bu ülkedeki bütün vatandaşların, benim kardeşimin bütün kadının ölümünden sorumlusun. Ee, yani şey şey, Cumhurbaşkanı özür diliyorum Hı -hı. Cumhurbaşkanı Hı -hı. dedi bunu Hı -hı. Ee, Yani şey Konu böyle Kadın Bakanlığı kurulmalı Kadın bak Bunu da ayrıca oturup planlayıp e, Tek bir bakanlık e, bunu konuşmalı Artık şeyi yok yani çok da yakın zamanda aile ve e, evet. e, bakanlığın ismi değişti değil mi aile Ayşen? Ve sosyal, evet, evet. Aile ve Sosyal Politikalar Tabii Bakanlığı, da, Bakanlığı oldu. 2012 yılındaydı işte Hı -hı. hükümet değiştiğinde. Evet kadından sorumlu devlet bakanı vardı artık o aile ve sosyal politikalar sosyal, bakanı evet, oldu evet. değil mi? E, tekrar bunun e, bu isimle ve bu işle uğraşan bir bakanlık olması yine önerileriniz sosyal arasında. Tüketimle. Dördüncü. Peki evet. son beşincisi ne? beşincisi de e, kadınlara değer verildiğini gösteren kadınların e, e, bu durumunu gö gözeten sadece eşittir demekle olmuyor hmm. maalesef e, bir anayasanın düzenlenmesi ve anayasanın tüm yasalarında biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi'ne göre düzenlenmesi yani toplumsal cinsiyet eşitsizliğini esas alan eşitliğini esas alan yani şu an gerçek olan eşitsiz bir durum ama eşitliğini esas alan e, bir anayasa ve İstanbul Sözleşmesi'ne de bütün yasaların mesela uygulamaların hepsinin uyulması gerekiyor. Yani hem cinsiyet hem cinsiyet hem cinsel yönelim anlamında eşitliği evet. temel alan evet. bir anayasa düzenlemesi evet. diyorsun değil mi? Evet. Peki. Ee, yani biz, bizim çözüm önerilerimiz bu. Biz geçen hafta meclisteydik. Evet. Kadına yönelik şiddetle mücadele komisyonuna davet edindik. İşte çözüm olarak ne yapabiliriz diye. Ondan sonra Kadın Erkek Sosyal Teşkilü Komisyonu Başkanı'yla görüştük. Ve dedik ki Bakın çok ciddi geliyor Ve illa faş bir şey olmasını Beklemeyelim çözüm için Size şu tarih vereyim Ç Çarşamba günü Biz dedik ki faş bir şey olmasını Beklemeyin iki gün sonra özgüden öldürüldü. Yani O iki gün içerisinde bile açıklama yapılsa Belki o olmayabilir O kadar etkiliyor Yani onlar bir değil, zaten değili yok Zaten bunu yapabilirim diye o kadar normal Görüyor ve o kadar korkusuzca Yaklaşıyor ki ee, yani maalesef bu durumda öyle oluyor ve artık gerçekten kadınların da toplumun da hiç sabrı kalmadı bu konuya ee, yani şey insanlar diyor ki biz o kızımızı bir otobüse bindirirken korkacak mıyız kadınlar diyor biz yani üniversiteden çıkamayacak mıyız mesela işte bir e, şey ben diyor kızım Mersin'de okuyor kamçıdan çıkma dedim diyor. Nasıl çıkmasın? Zaten yapılmaya çalışılan bu. Onun bir Eze sonraki adımı zaten üniversiteye dön, çiğitmesin. Kamçıdan çıkma. Evet. Evet, eve girmenin yavaş yavaş adım adım e, evet. yolu hazırlanıyor. Peki onun dışında Ama... e, buyurun. Sen söyle. Ama mesela bu. buna uyulmuyor şu anda. Yani biz eve geri dönelim. Biz okulumuzdan çıkma. Hatta okumayalım. Yani okuldan çıkması, çıkmaması mümkün değil mesela. O zaman okumayalım kadın. Yani bu durum nasıl uyulacak bir şey değil mi uyulmuyor şu an kadınlar tarafından. Evet bu yapılıyor. Eve geri dön. Okula şey okuldan çıkma, onu yapma, bunu yapma. Yani aslında e, hiçbir şeye karışma, hiçbir şeyi kendi aklında söz söyleme, e, hiçbir şey hakkında karar alma fikri kadınlar açısından kabul görmüyor yani. Peki Kayaş bir şey bir şey soracağım. Evet. Şimdi siz çok somut olarak e, bu 5 maddelik e, önerinizi evet. e, belirlemişsiniz ve dün galiba değil mi bununla ilgili de bir açıklama yaptınız zaten. Ee, okay. bu geçen konuşmamızda yani sen stüdyomuza konuk olduğun zaman e, şey diye bir sıkıntınız da vardı platformun e, bu erklere aktörlere e, ulaşamadığına dair e, sıkıntılarınız da vardı ama şimdiki anlatımlarından daha doğrusu anlattıklarından e, o, bunları anlatabildiğinizi anlıyorum ben ama anlaşılıyor mu veya ne kadar e, önemseniyor sizin bu söyledikleriniz ki çok önemli çok yerinde tespitler hem evet. de doğru çözüm önerileri bunlar e, ama Söyledim. ortalıkta bir dolu saç sapan e, işte böyle bir çözüm olmayan e, sadece böyle konuşulan geçiştirme. geçiştirme işte saçma sapan şeyler var. Yani bu sizin söyledikleriniz ne kadar ciddi anlıyor ve ulaşabiliyor musunuz? Daha doğrusu anlıyorlar mı sizi? Ya şöyle biz uzun zamandır diyoruz ki e, bizim mücadelemizle e, işte mesela geçtiğimiz yıl ortalama aylarda 30 kadın öldürülüyordu 2014 Bir tek Kasım ayında 14 kadın öldürüldü. 15 kadın öldürüldü. Yani maalesef 15 kadın öldürüldü ama diğer ayların ortalamasına bakacak olursak maalesef yarı yarıya. Ve Kasım ayında hatırlarsınız Kadın Eşitlikle Mücadele Komisyonu kuruldu. Hı -hı. Bütün illerde kadınlar eylem yaptı. Evet. 25 Kasım'ın vesilesiyle de kadın mücadelesi gerçekten çok görünür oldu. Hı -hı. Ve ee, bir tek mücadelemiz bu kadınların gücünü gösterdiğimiz zaman o sayı azaldı. Ki bakın bizim televizyonumuz mu var yok yayın organlarımız var yok ee, bunların ya da işte yetkimiz mi var resmi olarak yok ama biz bunu yapabiliyorsak biz yani e, dedik ki o zaman siz açıklama yapmayın hiçbir şey yapmayın en azından en azından on, onları yapmayın biz yani kadın cinayetlerini durduralım yani siz engel oluyorsunuz diyorduk e, ve şey e, somut adım atması gerektiğini söylüyorduk Mutlaka ve mutlaka biz uzun zaman bunun üzerinden gittikten sonra gerçekten yani e, Muhtemelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu kadar seyahat etmiyordur. Hı hı. 66 tane dava takip etmişiz bu zamana kadar. Platform ve olarak hala da takip etmeye devam ediyoruz evet platform hı hı. olarak. Hı hı. Bu sadece kadın cinayeti davaları. İşte işte şiddet gören kadınlar ve hayatta kalma mücadelesi veren kadınların platformumuzla beraber mücadele etmesini saymıyorum bile. Ee, yani biz bunların tamamını yapıyoruz e, doğal olarak bu kadar göz önündeyken toplum bizden bu kadar ayaktayken tabi ki bizi çağırmak zorunda kaldılar artık hı hı. Ee, yani biz hani zaten şöyle bir, bir beklentimiz yok bütün herkes çözmeye çalışıyor kadın cinayetleri Türkiye işte hükümetin en birinci konusu ve yani biz gidelim bunları söyleyelim dilekçeyle taleplerimizi belirtelim onlar da uygulasın tabi ki böyle bir beklentimiz yok ama artık yapmak zorunda kaldılar Ve yani şu an mesela bir toplum, topluma cevap vermek zorundalar değil mi? Ya yani Ahmet Davutoğlu'nun de, demiş ki Kadına yönelik şiddetle, şiddete seferberlik ilan ediyoruz hı hı. Bu seferberlik, bu söylediği açıklama Her kadın öldürüldüğünde ya da öldürülmeden önce iki günde bir, her gün yapılmış olsaydı Ona göre yasalar düzenlenmiş olsaydı Özgecan öldürülmezdi, birçok kadın da öldürülmezdi Ayşe'nin yani, bu söylediklerinizden evet. anladığım kadarıyla ve hani biraz umutlu bir şekilde şunu düşünüyorum yani bu çözüm önerileriniz gerçekten de e, somut kazanımlar getirecek şeyler değil mi öyle hani çok teorik Tabii. şeyler değil yani bu yasa çıktığı anda eğitim değiştirilsin eğitim verilsin bunları biliyoruz yani biliyoruz derken yine bilinen şeyler de olabilir çözümler ama yani. Biz bunu bekleyemeyiz. Yani çok ya, hızlı. Hava şahanında nasıl e, evet. işte sürece bakalım yayalım diye bekleyemiyorsak, ölmemek için savunuyorsak mesela. Hı hı. Bunda da onu yapmak zorundayız. Acil, çok acil. Ölüyor çünkü daha başka bir hak kaybı olabilir mi? Ölüyor yani. Yok. Yoksa hani... bu beş şey dışında kadın cinayetlerinin durduracağız platformunun <gülüyor> e, laik ve demokratik eğitim anlayışına dair de uzun uzun zaten düşünceleri var. Değil mi Ayşen? Yani tabii, tabii. O, o senin söylediğin aslında şu an bir kenara bırakalım dediğin önce bunu yapmamız lazım. Hızlıca bunu yapmamız lazım ki öl ölmeyelim dediğin şeyleri saydın sen bugünkü yayında ama ben uzun uzun eğitimden konuştuğumuz Ben eğitimden kastım. Kusura evet. bakmayın. Tabii, eğitimden buyurun. kastım şu. Erkeklere ve kadınlara eğitim verelim. onların zihniyeti değiştirir. Ve zaten geçen işte Kübra Akin'in davası görüldü. Bırakın Türkiye'yi ülke dışında master düzeyindeki işte insanların yaşadığı bir şey ya da işte gösterdiği şiddet bu. Yani eğitim hakimler sazlar. En yüksek eğitimler tarafına sahip insanlar. Geçen bir davaya girdim. Katilin ne yaptığı hiç konuşulmadı. Bütün sorular ve cevaplar. Kadın aldattı mı aldatmadı mı kimle aldattı ne zaman aldattı tam olarak nasıl oldu öyle mi oldu böyle mi oldu Kadının e, ne zaman banyo yaptığından ne zaman iç çamaşırlarını değiştirdiğine kadar her şeyi öğrendik mahkemede e, Şimdi o, o da o hakim bu konuda yasalar konusunda haklar konusunda adalet konusunda başka daha şey var mı üstü yok e, Şimdi o da eğitim onu nasıl eğitebiliriz bu konu o da eğitilmiş bunu anlamış yasalardan onu uyguluyor politikalardan onu anlamış onu uyguluyor benim eğitimden kastım o tabi evet. ki eğitim kadınlar için şarttır eğitim e, konusu kadınlar için şarttır o ayrı bir konu Aha. Ama acil e, müdahale edilmesi gereken kadınlar böyle Tabii. birer ikişer ölürken e, konular farklı. Ayşen daha önce konuk olduğunuzda da aynı şeyi söylemiştiniz. E, aynı şeyi söylemiştik. Stüdyomuz size her zaman açık. E, lütfen bu konuda... E, Gelişmeleri, yaşadıklarınızı, amaçlarınızı bizle paylaşmaya devam edin. Biz de sizin sesinizi duyurmanıza yardımcı olduğumuz sürece Ben son olarak son birkaç şey söyleyebilirim. Tabii, bitirmeden Lütfen. Önce. Lütfen. E, bugün e, birçok ilde eylemimiz olacak. Ankara'da e, 6.30'da Sakarya heykelde buluşacağız. E, yani artık biz onların sözüne uyup e, işte eve ellerimize geri dönmüyoruz başka kadınlar öldürülmesin diye tam mücadele zamanı şu anda. Herkes bu konuda işte ayağa kalkmış durumda ama gerçekten yapabileceğimiz şeyler var. Gerçekten yani bir daha böyle bir şey yaşamayabiliriz. O yüzden üzerimize düşen çok görev var. Başka hani yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Ben bütün kadınları akşam 6.30'da Sakarya heykele davet ediyorum. Buradan dinleyicilere de bunu hani söylemek istedim tamam çok iyi yaptın Ayşen bizi duyurmuştuk zaten sen de bir kere daha duyurmuş oldun diğer şehirlerdeki benzer Tabii. toplanmaları da herkes kendi şehrinde takip etsin evet. diyelim Ayşen evet. çok teşekkürler geçmiş olsun bir kez daha hoşumu sağ olsun ee, evet. Yani bu adet yerini bulsun diye söylemiyoruz gerçekten de bu son olsun ee, umarız evet. çalışmalarınız umarız e, yürüttüğünüz kampanyalar e, sonuç verici şeyler olur ilk önce yetkililere daha sonra da topluma e, ulaşır diyelim e, sizi tekrar burada görmek istiyoruz çalışmalarınızı dinlemek istiyoruz bu davetimizi bir kez daha inleleyelim çok teşekkür ederiz teşekkür ederiz, Ayşen, teşekkür sağ ederiz ol. Ayşe sağlıyoruz teşekkür ederiz biz de çok teşekkür ederiz iyi yayınlar hoşçakalın Hoşça Bugün böyle bitirelim programı sevgili dinleyiciler Yarın sabah yeniden birlikte olacağız Hoşçakalın